262, numaralı konu, Tebük Savaşı'nda ashabın susuzluk çekmeleri, evet, Hazreti Ömer'den bize sıkıntılı zamanın durumunu haber vermesini istedik, Hazreti Ömer, biz Tebük'e tam hararetin şiddetli olduğu bir devrede çıktık, bir yerde konakladık, öyle çok susadık ki, boynumuzun kopacağını sandık, içimizden biri gidip yüküne bakarken boynunun kopacağını sanmadan geri dönemiyordu, hatta bazıları devesini kesiyor ve işkembesindeki suyu içtikten sonra gerisini göğsü üzerine koyuyor. Ebu Bekir, HZ, Peygamber'e, Ey Allah'ın Rasulü Allah duada sana hayrı vermeyi adet kılmıştır, bizim için Allah'a yalvar, dedi, Hazreti Peygamber, sen bunu istiyor musun, deyince, Ebu Bekir, evet dedi, Hazreti Peygamber ellerini göğe doğru kaldırdı, hatta gök bulutlanınca ve yağmur gelinceye kadar da ellerini indirmedi, yağmur geldikten sonra, herkes yanındaki kabları doldurdu, sonra biz yolumuza devam ettik, gördük ki bizim ordumuzun dışındaki yerlere yağmur yağmıştı, amamıştı